Kardeşlerim, Muazze <gülüyor> İslam, ilimle, İslam imanla intişaret etmiştir. İslam yürekleri fethetmiş, İslam şehirlerini fethettiği yürekleri üzerine inşa etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Asal'ını Hicaz Üniversitesinde, İslam Üniversitesinde bu esaslar üzerine yetiştirdiler. İnsanlığın yerleşim bölgelerine gönderdiler oralarda yürekleri Allah'a, İslam'a açtılar. İslam'ın etrafını zaman zaman ideolojide düşüncelerin de kuşatacak, kuşatacağına haber verdiler. O kuşatmaları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine ilimle, imanla, ilfanla bu ümmetin, ümmeti İslam'ın açacağını da müjdelediler. İmam Müslim rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabıya oturmuşlar. Meclis devam ederken Hazreti Cebrail Cuma Suresini getirir. <gülüyor> Efendimiz Soran kişi iki defa üç defa aynı soruyu sormaya devam eder Efendimiz Ani Sallallahu Aleyhi ve Sellem bedişi bedisini arar Farisi Hazretlerini görünce ellerini Selman-ı Farisinin omuzuna koyar buyururlar ki La ukan el imalu enga thriya serman-ı hadisinin milletinden birisi gelecek, ilme ta oralara kadar, oralara kadar seyir sefer edecek, imana ulaşacak. Hadisi i Müslim rivayet ediyor, Ahmet bin Hanber rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselam buyuruyorlar ki yani, süreci yıldızı ne kadar uzakta, eğer bu milletin imanına birileri çıkar, tuzaklar kurarsa, imanla bu görürsünüz. Miftah-ı Saadede, Taşköprü Saadede şöyle bir olay anlatır. Ebu Hanife Ahmetullahi Aleyh. Henüz bir genç ilim talebesi. Küfe şehrinde bir ateist var. İdoğrum bir ateist. Hangi alimle oturur, imana bu milletin ümmetin imanını savursun. O günlerde Hammat bin Süleyman rüya görür. Rüyasında bir domuz gelir, bir ağaca saldırır. Ağacın ne kadar dalları varsa hepsini yer. Ağaçtan kurumak üzere ki ağacın içinden gövdesinden bir aslan çıkar, domuzu paramparça eder. Ateist gün ve sokaklarında şöyle teybil etti. Bu domuz o ağaca saldıran bu hayvan o ateisttir. Bütün dallarını yemiştir. Evet bütün bunun karşısında valim oldular. O ağaç ilim ağacıdır. Gövde de sizsiniz. Sizin gövdenizden bir aslan çıktı. Rabbimden niyac sana da sorayım. Söyle bakalım diyorsunuz ki Allah birdir. O Allah'ın öncesi yok, sonrası yok. Nasıl bir şey hem var olacak ama öncesi olmayacak, sonrası olmayacak. Yani pencere var, öncesinde usta var, sonrası var. Belki yok olacak. sayısını bilir misin? Evet bilirim. Peki bir var mıdır? Vardır. Peki birden önce hangi sayı vardı? Birden önce sayı yok. Ondan sonra sayı sayabildiğiniz kadar. Ama Allah vardır diyorsunuz. Allah her yerdedir diyorsunuz. Eşyayı bir yere koyduğunuz zaman orada durur. Peki Allah bir anda her yerde nasıl olabilir? el der ki sen kandili, sen lambayı bilir misin? Lamba yandığı zaman nurunu, ışığını nereye gönderir? Her yere gönderir. Yani o kandil orada yanarken her tarafa onun nuru gider. Canan Ebu Hanife'nin cevabına <gülüyor> devam eder. Burası yetmez. Son soruya geleyim. Ateist der ki eğer cenab varsa şu an senin Allah'ın neyle meşguldür? Ebu Hanife buyururlar ki sen soruları Mümber'de sordun. Şimdi yere in ben Mümber'e çıkayım. Ebu Hanife Mümber'e çıkar ateist yere iner. Buyururlar ki Kur'an'ın şu Yerin altındaki karıncalar, rızıklarını ondan ister. Gökyüzünde karakuran kuşlar, rızıklarını ondan ister. Kulla Huwa Fi Benim Allahım her an yeni şeyler yaratır, yeni olaylar iftas eder. Şimdi benim Allahım. kimdir ya Resulallah senin ashabı kiramdan başka öğrencilerin diye sordukları zaman elini seman farisinin omuzuna koyar batırlarsanız hadisi işte birisi gelecek bunlardan eğer ilim süreyya yıldızında iman süreyya yıldızında olsa oraya gidecek imanına alacak Ali İslam'a baktığımız zaman farklı dönemlerde, farklı zamanlarda hep ateistler bir de oranlar oldular, kendisi <gülüyor> dinlerini kustular. Ben hatırladım ama benden Dediler. İşte ben varım size cevap veriyorum. Haşa eğer Allah olsaydı size cevap verecekti. Böyle yaptılar yüzlerce binlerce ateist imansız yetiştirdiler. Ama soruya cevap verilir diyen alameli göndermiştir. Kardeşlerim Ebu Hanife zamanında ateist meydanda. Belki Türkiye değil önce ateist öğretmen sınıfta orada soruyor. Şimdi belki çocuklarının sınıflarını ateist öğretmenleri göremiyorlar. Fakat öyle senaristlerin sinemaya aktardığı dizileri izliyorlar ki siz eşiniz kızınız evinizde Öyle dizilere bakıyorsunuz ki sabahtan akşama kadar yıllarca devam eden hayatı getiriyorlar, televizyonlar koyuyorlar. O hayatın içinde namaz yok. O hayatın içinde o oyuncu. çocuklarınız, kızlarınız evinizde belki sizinle birlikte sabahtan akşama kadar belki gecenin o en kıymetli saatlerinde bütün konuşmaları iptal ediyor, onları izliyorlar. Peki neredesiniz? Sizler o dinsizlik hareketine karşı, imansızlık hareketine karşı Müslüman olarak bizler tepkilerimizi ne kadar ortaya koyuyoruz? Sokakta não okay. Kendinizi de kurtarırsınız, çocuklarınızı Allah'ın size emaneti olan yavrularınızı da Allah'ın azabından korursunuz. Eğer bunları siz yapamazsanız, o senaryoları, o aktörleri, onların hayata taşıdıkları küfrün altından kalkamazsanız, o zaman hangi kürsüde o düşünceleri çürütüyorlarsa çocuklarınızı ihra ediniz, o kürsülere getiriniz. Sizin bu hutbeleri dinlemenizden daha önemli olan o hayatlardan etkilenen yavrularınız onları kurtarmanın yolu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine götürebilmek. Onun için Kur'an Hakim, Ya Rabbi Sen sahabenin ve sahabeden sonra geleceklerin de öğretmenisin buyuruyor.